Gâşiyenin, dehşeti her tarafı saracak olan, o felaketin mahiyeti hakkında, elbet sen de bilgi sahibi oldun. Idin ah. Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir, yorgundur.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 Mesela, deve nasıl yaratılmış? <gülüyor> Gök nasıl kurulup, uçsuz bucaksız yükseltilmiş? <gülüyor> Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiş? وَإِلَا <gülüyor> nasıl yayılıp, hayata elverişli kılınmış? فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. اِلَّا مَنْ ve وَكَفَرْ Seyuazzebuhullahu'l azab'al ekber lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder Allah da onu en büyük cezaya çarptırır İnna ileynâ iyâbuhum thumma inna aleynâ hisâbehüm Elbette onların dönüşü bize olacaktır Elbette hesaplarını görmekte bizim işimiz olacaktır.